Merhaba açık radyo dinleyicileri Sanat Hayat programına hoş geldiniz. Ben Aslı Kırbaş. Programın blogunu hatırlatalım. sanathayat.wordpress.com. Ee, bu bloktan geçmiş programların kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Bugün Tayfun Serttaş'la birlikteyiz. Kendisini Studio X'te, Studio X İstanbul'da 18 Eylül'de açılan sergisini konuşacağız. Hoş geldin Tayfun. Hoş buldum. Ee, serginin ismi Fransızca. Ben bilmiyorum. Senden yardım ee, istiyorum. hemen oradan başlayalım. Evet. Tamam. İsmini analım ve sonra da zaten <gülüyor> hikayesine <gülüyor> geçelim. Serginin e, ismi Le Musee d'Histoire Naturelle de Constantinople. Hı hı. E, İstanbul Doğa Tarihi Müzesi. İstanbul Doğa Tarihi Müzesi yani e, National History Museum of Istanbul hı hı. gibi de Natural History Museum of Istanbul gibi de çevrilebilir. Ee, aslında basit e, Yani le müze müze Natürel e. zaten Türkçe'de kullandığımız doğa ee, histoire, history Yani tarihi Konstantinopol ee, Kentin eski ismi İstanbul hı hı. Ee, Bunu neden çevirmeye gerek duymadık Çünkü müzenin orijinal ismi buydu bu? hı hı. Ee, Fransız Fransızca özellikle bilimsel alanda hı hı. Ee, Osmanlı'da hakim dildi ee, Ve Osmanlı'nın son döneme, dönemine kadar hakim dil olarak kalmaya devam etti. Bundan dolayı da özellikle bu tip kurumların ismi e, Osmanlıca yanında bir de Fransızca, Fransızca. karşılığıyla e, bilinirdi ve daha fazla kamuda Fransızca olarak e, Hı -hı. geçerdi. Ee, şimdi İstanbul Doğa Tarih Müzesi dediğiniz zaman daha bugüne ait bir kuruma sanki referans veriyorsunuz evet. ve sanki İstanbul'un bir doğa tarih müzesi varmış da hı hı. adı İstanbul'ken ve e, bugünün Türkçesi kullanırken e, ona atıfta bulunuyormuşsunuz gibi bir sorun var. E, ondan dolayı kesinlikle modern Türkçeyi katmak istemedim hı hı. ve zaten İstanbul Doğa Tarih Müzesi diye çevirmiyoruz. Çünkü birileri bir gün İstanbul Doğa Tarihi Müzesi evet. kurabilir. Ama o bizim müzemiz değil. değil. Ee, hele bir de bunun üzerine İngilizce katmak. Yani Natural History Museum of İstanbul'a çevirmek. E, tamamen işi bambaşka bir yere taşıyacaktı. Çünkü öyle bir İngilizce hı hı. E, zeminde yok. Biz dedik o zaman ne İngilizce yapalım ne modern Türkçesine yer verelim. E, madem ki zaten bir ihya... Hı hı. E, tartışmasıdır bu Bir e, kurumun aynı zamanda itibarını iade etmeye evet. e, çalışıyoruz burada Bu kurumun ismi neydi ise Biz öyle devam edelim hı hı. E, Aslında ...ismini olduğu gibi birebir e, sürdürerek başladık. Hı hı. Yani hani ya. devamında da aslında hani bol bol bahsedeceğiz... Bu kurumsal e, belgelerden yola hı hı. çıkmak. Aslında orada adı neyse hı hı. serginin de adı öyle. Nasıl hı hı. ki bayağı aslında senin isminin Tayfun Oluşu gibi bir isim aslında Aslında olmuş. o bir özel isim. Yani, evet, özel yani özel isim e, biraz şeye de benzeyecekti. Yani bugün de özel isimli müzelerimiz var. İşte Pera Müzesi var. Evet. Sabancı Müzesi var. Yani e, onları... E, Değiştiremezsiniz evet. zaten yani evet. o kurumun adı neydi ise ya da askeri tıbbiye şahane dediğiniz zaman o hı hı. askeri tıbbiye şahanedir yani onu ona başka bir şey dediğinizde zaten başka bir kurum oluyor hı hı. O, o da olabilir ama o, o değil evet. yani o yüzden e, gerekiyordu hı hı. birazcık orijinal yola çıkmak umarım rahat anlaşıldı ve e, Evet. kolay buluştu izleyiciyle ama ben yine de hala e, aklında soru artık kalanlar için böyle tek tek aktarıyorum müze müze <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> natural natural işte Konstantinopol e, İstanbul gibi. Tamam <gülüyor> git demiş olanlara önden bir evet. bilgi vermiş olduk. Hı -hı. Ee, seni stüdyo OSEP'le görmüştük. Hı -hı. Foto Galatasaray'la görmüştük. E, mimarlar mezarlığıyla. Şahsi olarak bende hep uyanan hep şeydi yani böyle derin derin kazarak bulmak bir Hı -hı. böyle Sanki defininin peşine düşmek, iz sürmek Hı -hı. gibi bir hep bende Hı -hı. Hani bir izleyici olarak da o hissi uyandırırdı ve merakı uyandırırdı. Hı -hı. E, şimdi müzenin hikayesine ve adı bolca geçecek olan Doktor Abdullah Bey'e de geçersek, bu hikaye bize paylaşır mısın? Hı -hı. E, müze aslında e, Osmanlı batılılaşmasının bir devamı gibi bilimsel alandaki, entelektüel alandaki. ...çok e, belirgin bir göstergesi gibi okunabilir... ...çünkü o dönem batıllaşma hareketi... ...sadece bir siyasi hareket değildi... ...mimaride, teknolojide, evet. sanatta... ...kültürde, ifade özgürlüğünde... ...karşılıkları Hı -hı. vardı... ...ve e, bilimsel alanda da bir karşılığı vardı... E, ...doğa tarihi müzesi bence... ...bu açıdan çok çarpıcı... ...çünkü doğa tarih dediğimizde baya bir mesele içerisinde tartışıyoruz... Evet. ...nasyonalizm tartışıyoruz... ...din tartışıyoruz, evrim teorisi tartışıyoruz... ...ekosistem tartışıyoruz... ...kolonyalizm tartışıyoruz ve... Bir sürü katmanda doğa tarihi evet. var. Çünkü doğa tarihi dediğimiz şey aslında bizim doğayla olan tarihimiz. Hı -hı. Yoksa doğanın orada pür bağımsız tarihini e, bizim yazmamız insan gözümüzle pek mümkün olamıyor. Hı -hı. E, oradan Osmanlı'ya döndüğümde evet o dönem bir arkeoloji müzesi de var. Artık kurulmakta olan ama Hı -hı. E, doğa tarihi müzesi müzecilikteki gelişmeleri an, an takip etmekten öte bir şey ifade ediyor. Orada aslında bir bilimsel anlayışı da kabul etmenin. Ee, ...ve Osmanlı'nın o günkü sınırlarını düşündüğümüz zaman... ...Balkanlardan Orta Doğu'ya kadar çok geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz... ...aslında oradaki ilk temsilcisi olmanın getirdiği bir misyon var... Hı hı. ...Osmanlı batılılaşmasının... ...biraz tesadüfi ilerliyor... Ee, ...1848 yılında... ...Viyana ayaklanması sonrası... E, ...ayaklanmanın başını çeken isimlerden bir tanesi aynı zamanda... ...Ünlü Zoolog, e, karl Schmidt Hammerschmidt... E, ...Polonyalı direnişçilerle beraber Osmanlı topraklarına hı hı. sığınıyor... Osman topraklarına sığındıktan sonra İslamiyet'i kabul ediyor ve Abdullah Bey ismini Hı -hı. alıyor. Ve Osmanlı kaynaklarında geçene göre bir daha da başından fesini çıkarmıyor ve hiçbir zamanda geçmiş kariyerine rağmen... ...çünkü e, Viyana'dan geldiğinde de zaten e, yaşı var ve Hı -hı. okulunu bitirmiş, e, belli sergiler açmış vesaire zaten belli bir kariyerle buraya geliyor... Hı -hı. Ama bir daha hiç eski Carl <Gülüyor> Eduard Hammersmith olarak yaşadığı dönemdeki e, kariyerine dönmeksizin yepyeni bir kariyer hmm. kurmaya başlıyor Osmanlı'da. Kurmaya çabalıyor. Ee, i̇lk başta İstanbul'da kalamıyor. Önce Halep'te kalıyor. Daha sonra Anadolu'nun daha yakın birkaç kentinde yaşadıktan sonra iki buluş var. Bunlardan bir tanesi daha teknik, daha kimya kimyevi. Bir tanesi de e, basitçe bir bitkiyi bulduğunuzda onu dört ay hatta beş ay kadar çürümeden e, muhafaza edebilmenizi sağlayan bir emisyon Hı -hı. Bunu saraya sunuyor e, Saraydan büyük Tebrik alıyor e, Çok olumlu yaklaşılıyor ve Osmanlı bilim çevreleri Çok olumlu yaklaşıyor buna Aslında ilk iletişim öyle başlıyor Hı -hı. Benim anladığım kadarıyla sarayla Daha sonra konu dönüyor dolaşıyor Bir doğa tarih müzesine geliyor ama zaten Öncesinde bir doğa tarih müzesi denemesi var ki Hı -hı. E, Büyük Beyoğlu yangınında yanmış Hı -hı. Yani aslında önce bir e, Mısır Hidivi e, nin koleksiyonundan yapmaya çalıştıkları bir e, müze var, e, Galata Sarayı denen. Hı hı. Bugün Galata Lisesi olarak bildiğimiz binanın içerisinde aslında İstanbul'un Avrupa yakasında. Evet. Ama o yanıyor. O, o Abdullah Bey'inki e, 1890 Beyolu yangını değil, 1870 Beyolu yangını daha erken Beyoğlu. Bir, bir birkaç Beyolu yangını evet. var. E, erken Beyolu yangının da yanıyor. Abdullah Bey'inki askeri tıbbiye şahane yani bugünkü Marmara Üniversitesi Haydarpaşa, Haydarpaşa kampüsünün içerisinde kurulmuş Türkiye'nin ilk açık müzesi. 1870 tarihinde bu müzeyi kurmakla görevlendiriliyor. Hı hı. Ve daha yeni bir koleksiyon, daha güncel bir koleksiyon, daha çağdaş bir koleksiyon oluşturmak için arayışlara başlıyor. Ülkeden kaçtıktan sonra ilk defa... Ee, Avusturya-Macaristan dönemki Viyana'ya geri dönüyor. Ha kendisi gidiyor. Sadece, gidiyor, sadece iki, iki ay için hı. gidiyor hı hı. E, ve Viyana'dan e, 27 sandıkta ulusu koleksiyon getiriyor. Hı. Osmanlı Trane ve devletten aldığı yol paralarının karşılanması, yol masraflarının ödenmesi dışında hiçbir destek yok. Onu biliyoruz. Hı hı. Kendi imkanlarıyla bunu yapıyor. Paris Doğa Tarih ile iletişime geçiyor ve oraya Anadolu'dan 400 fosil gönderiyor. Bunun karşılığında 900'e yakın tür alıyor. Bağış olarak alıyor bunları müzeden hmm. Paris Doğa Tarihi'ten. Ve bir şekilde İstanbul Doğa Tarihi Müzesi yani Le Mise d'Istoire de Constantinople. Ee, Askeri tıbbiye şahane e, bünyesinde 1870 yılından itibaren açık, kurumsallaşıyor. Hı hı. 1871'de kamuya açılıyor. 1871'in başında kamuya açıyorlar müzeyi. Ama e, buradaki talihsizlik şu. E, Abdullah Bey'in son dönemi bu. Yani Zaten artık Abdullah Bey çok yaşlı. Evet, yani artık Abdullah Bey, e, bir de tabii Abdullah Bey'in e, her ne kadar bir Osmanlı olsa da ve İslamiyet kabul etse de ki o göstermelik bir kabul değil anladığım kadarıyla. Çünkü e, ...bu gibi mültecilerin özellikle entelektüel mültecilerin İslamiyet'i kabul etmesi gibi bir zorunluluk yoktu. Evet. Ve orada bir sürü... Birçok mimar da var. Tabii o zaman geçen, bilim dünyasında evet. bir sürü Fransız var, bir sürü evet. e, Avusturyalı var, başka Macarlar var... E, ...vesaireler var ki İstanbul'un kendi ekhaliyetleri var. Bunların hiçbiri Müslüman olmak zorunda falan evet. değil. ya Bu adam biraz seçmiş ve istemiş. Hmm. E, o, o kendi tamamen kişisel tercihi... E, ama tüm bunlara rağmen hiçbir zaman hayatı boyunca Osmanlıca öğrenemiyor Abdullah hmm. Bey. Ee, o yüzden ana dili olan Almanca ve bütün makalelerini Fransızca olarak yayınlıyor. Anladığım kadarıyla Osmanlıca yazışmalarının da tamamı zaten e, çevrilmiş... Yani birinin yardımıyla, birinin yardımıyla yapmış bunları eminiz birçok kelimeye hakimdi ya da gündelik hayatta evet. çözebiliyordu ama bu hiçbir zaman bilimsel olarak entelektüel hı hı. bir makale yazabilecek düzeye gelememiş Osmanlıcası ki bunda yaşının çok büyük etkisi var evet. ama o dönemin İstanbul e, kozmopolizmi içerisinde düşündüğümüzde çok da büyük bir problem değil zaten hı hı. E, ana dil gibi Osmanlıca konuşup yazamayan var başkaları da var e, hele bilim dünyasında hiç problem değil. Ee, ...ve 1874'e kadar müzeyi götürüyor... Hı hı. ...yani dört yıl aslında bir fiil müzenin başında duruyor... Ee, ...tabii koleksiyon genişliyor... Ee, ...özellikle kamu ile iletişim benim için çok önemli... ...çünkü fosiller ve bir sürü mineral kamu desteğiyle toplanıyor... Hı. Ana, ...Anadolu'dan bir şeyler getirilmesi gerektiğinde o zaman o vilayetlerin valileri devreye giriyor ve valilerle ilginç çalışmalar var. Bu aslında toplanması anlamında da kamusal <gülüyor> bir müze oluyor. <gülüyor> tabii tabii. Bil değil, insanlar. Dua tarihi müzeleri genelde mi? öyle toplanır. Çünkü Hı -hı. daha önce e, kürioziteler vardı yani kabinete kürioziteler. Nadire kabineleri evet. olarak çeviriyoruz müzeden önce ve zaten bazı ailelerin nadire kabine koleksiyonları da vardı. Evet. İstanbul'da var mıydı ne kadar vardı bilemeyiz ama mesela işte Mısır Hidivi'nin vardı Abdülhamid'in bir koleksiyonu vardı daha öncesindeki bazı sultanların özel koleksiyonları vardı ve bazı ailelerin vardı genelde doğa tarihi müzeleri açıldığı zaman bunlar toplanıyor zaten hı hı. bunların bir kısmı daha önce fuarlarda sergilenmiş parçalar olabiliyor özellikle meteorlar gibi özel e, parçalar yani birilerinin ee, koleksiyonunda. koleksiyonunda ya da şeyinde oluyor Hı -hı. koruması altında oluyor ve oralardan toplanıyor bazıları da doğrudan doğadan yani müzenin kendi bütçesiyle ya da kendi programı içerisinde yapılan çalışmalar mesela Sarıyer'de bir tane e, Sarıyer'de tuz oranları ile ilgili bir çalışmaları var e, çok araştırıyor Sarıyer'de en çok Sarıyer'de çalıştığını Hı -hı. anlıyoruz ve e, o çalışmayı bir fiil başında bulunarak yürütüyor ama mesela da mektuplar var e, Kıbrıs'ta Alevkoşa'da Yedi ayaklı bir keçi dünyaya geliyor. Çok komik bir vaka yani. <gülüyor> bir anomali vakası. Oradan e, mektup yazıyorlar işte Abdullah Bey'e. Böyle böyle bir durum var. İşte burada bir yedi ayaklı keçi var. Biz bunu nasıl yaparız da müzeye bir şekilde aktarabiliriz. Hı -hı. Yine benzer bir vaka. Kayseri'de iki başlı bir bebek var. Bu bebek anneden doğar doğmaz ölüyor. Ee, öldükten sonra bebeği spritoya koyuyorlar. Bir kavanoza koyuyorlar falan. Ve onun böyle böyle aylarca süren bir... E, yazışması var o geliyor mu gelmiyor mu onların akıbeti de tabii belli hmm. değil ama var yani böyle bir durum da var ve duyuyor ama yani vilayetteki e, insanlar bu çok önemli. böyle bir evet, yani müzenin kamuyla ilişkisini çözebilmek evet. açısından çok çok önemli Çünkü eğer Kıbrıs'a gidiyorsa konu eğer işte evet, Kayseri'ye yani. gidiyorsa o zaman anlıyoruz ki Osmanlı gazeteleri aracılığıyla evet. zaten bir şekilde e, duyuruluyordu evet. ve duyurulmuştu e, o zaman içinde zaten çok kurumu olan bir yer değil. Hı hı. Yani e, ülke büyük ama böyle bir kurum zaten ülkede tekse ve zaten askeri bir şahane gibi bir daha yüce kurumun bünyesindeyse e, o zaman zaten herkesin bilgisi dahilinde bu devam ediyor. Hı hı. Ama tabi bunlar biraz kamuyla ile ilişki göstermesi açısından çarpıcı örnekler. Ve e, Abdullah Bey... Müzesinin başında yani bir, bir sıkıntı yok işte Hı -hı. müze kamuoyu açık vesaire zaten Marmara Üniversitesi Haydarpaşa kampüsüne kadar görkemli bir bina bugün hala ayakta evet. görebiliyoruz. Derken e, 1874'te Abdullah Bey vefat ediyor. Hı -hı. E, Eyüp Defterdar Camii'nde çok hali geniş katılımlı bir törenle anladığımız kadarıyla bir resmi tören yapılıyor. E, İslam ritüellere uygun olarak e, bütün Osmanlı Devlet erkanına katıldığı bir törenle uğurlanıyor. ...son yolculuğuna ve e, oradan sonrası müzenin biraz boşluk. Hmm. Yani ne oldu ne belge, olmadı. Yok, belge mi yok o ee, anlamda boşluk yoksa bekletiliyor mu bir süre? Askeri tıbbiye şahane de boşluk. Yani orada hmm. da kesintiler var. Oradan sonra mesela Abdullah Bey'in yerine biri atanmıyor anladığımız hmm. kadarıyla. Yani kurum kalıyor ama öyle bir müdür var mı yok mu ya da öyle bir... ...hami var mı? Hı -hı. Bu işin sürekli... ...başında duran, bu iş için koşturan... ...elbet memurlar var, elbet birileri var Hı -hı. ama... E, o, ...faaliyete dair bir bilgi... ...çok da oradan sonrası biraz... ...böyle bir muğlaklaşıyordu Hı -hı. derken... ...zaten Darülfünun lav ediliyor... Hı -hı. ...Darülfün'ün lav edilip... ...İstanbul Üniversitesi kurulunca... ...doğal olarak... ...askeri tıbbiye şahane diye bir kurum kalmıyor... Evet. ...bu kurum kalmayınca da... ...kurumun bütün koleksiyonları ve bütün bünyesindeki... ...küçük birimler... Hı -hı. İstanbul'un Asya tarafından, İstanbul'un Avrupa tarafından Hı -hı. naklediliyor. Yani bugünkü bildiğimiz e, İstanbul, İstanbul Üniversitesi. Üniversitesi'ne e, nakledilmeye başlanıyor. Hı -hı. Kurum kurum, bütün birimler. İstanbul Üniversitesi hep vardı Hı -hı. ama adı İstanbul Üniversitesi değildi yani. O İstanbul Üniversitesi olarak kurulduktan Hı -hı. sonra tekrar yeniden bir kurumsal yapı, yapılaşma, e, yapılaşma başlıyor Hı -hı. ve dönüşüyor. Iş. Yoksa bina olarak var ama evet. o zaman İstanbul Üniversitesi kimliğinde değil. ...daha farklı. O da Darülfunu'na bağlı. Darülfunu'nun merkezi... ...orası değil ama Hı -hı. işte... ...gibi bir aralarında bir kurumsal... E, o ...belki bir ayrı bir araştırmanın... ...konusu yani evet. ne oldu ama... ...asıl üst ilişkileri değişiyor. Hı -hı. Böyle olunca bu sefer... ...bu koleksiyonun tamamı yeni İstanbul... ...Üniversitesindeki... E, ...Fen Fakültesi'nin biyoloji bölümünün... Hı -hı. laboratuvarına armağan ediliyor. Ama armağan edilen... ...koleksiyon da en az... ...50 bin parça var. Yani oldukça of, büyük bir koleksiyondan büyük, bahsediyoruz. Evet. Ee, bunun içerisinde hayvanlar da var, memeliler de var... sürüngenler de var, balıklar da var. Ee, ve... ...1918 büyük vefa yangınında... ...bütün vefa semtiyle birlikte... ...bizim Doğa Tarihi Müzesi'nin koleksiyonda yanıyor. Tabii arşiv, dökümanlar ve envanterler... Her şey değil mi? Ha, e, hayır, bu, bu yangından kurtuluyor. Çünkü ha. gittiği yer aynı değil. Hı -hı. Yani e, koleksiyon laboratuvara giderken... Evet. Dökümanlar ve belgeler Hı -hı. ayrı bir yere gittiği için ayrı bir e, birimde korundukları için Hı -hı. E, onlar elimizde. Hı -hı. Yani aslında e, müzenin e, koleksiyonun listesinden tutun da her bir parçanın nereden geldiğine Hah, kadar. Onu merak, onu soracaktım. Evet, bunlar canım. elimizde bunları Hı -hı. bilebiliyoruz Hı -hı. ama e, bunları cismen bilmemiz mümkün olamıyor. Çünkü fiziki fiziksel koleksiyon e, tamam, tamamen yani. yanıyor. Hı -hı. E, buradan geriye kalan bir... E, metaforik bir yazı, metinler üzerinde kalmış bir koleksiyon oluyor. Hı -hı. Hiçbir parça da kurtarılamıyor. Yani Hı -hı. bir tane de bir şey de yok. Ama o yangında bütün vefa semti yanmış. Evet. Şimdi neredeyse 150 yıl sonrasına geldiğimizde aslında senin bu müzeyle tanıştın. 150 yıl sonra. 145. Evet. Aha. 145 sene sonra ben müzeyle bir şekilde nasıl tanışıyorum? Ben müzeyle aslında e, burada tanışmadım. Yani müzeyi burada bilmiyordum. Hı -hı. Ben müzeyi Paris'te fark ettim. Hı -hı. Çünkü e, benim doğa tarihine özel bir ilgim var o başka bir şey hani hem Türkiye ortamında bir doğa tarihi müzemiz olmaması için hı hı. olmadığından dolayı belki daha olmayan kıymetlidir biraz ee, hem de e, antropolojik kökenli olduğum evet. için biz çok doğa tarihi açlığıyla e, eğitimimizi tamamladık hı hı. Türkiye'de. ...ve mutlaka her gittiğim yerde bir bakarım ben doğa tarihi müzelerine... ...bir de doğa tarihi müzeleri çok eğlenceli müzelerdir... Hmm. ...yani or orada her zaman bir modern sanat müzesinden çok daha gülüp eğlenebilirsiniz... ...çünkü çok çocuk olur... Hmm. İşte çok aile olur... ...çok e, yani bir modern sanat müzesi ya da bir çağdaş sanat müzesi ne kadar e, sessiz... ...işte tırnak içinde cool <gülüyor> ve e, snobsa ...doğa tarihi müzesi o kadar cıvıl cıvıl ve Değil sürekli mi? çocukların çığlıklarla... ...sağa sola koştuğu bir yerdir ve komiktir... Ve hep bakarım özellikle tabii büyük şehirdekilere ee, Paris'teki Doğu Tarih Müzesi'nin mineraloji bölümüne hiç girmemiştim. Orası bir ana bahçeye açılan 8'e e yakın bloktur. İşte botanik, e, memeliler, balıklar vesaire gibi. Tabii mineraloji haliyle en şey blok yani en e, sıkıcı mı diyelim. <gülüyor> yani çünkü orada gerçekten mineraller var ve hani böyle çok hani bir memeliler pavyonu gibi hani Hı. koşarak gitmenizi yer. görece insanların daha az eğlenceli evet, bir yer ya da çok daha el, az eğlenceli bir yer daha bilimsel bir yer ve Hı. benim yolum oraya hiçbir şekilde düşmemişti ee, bir biçimde oraya düştüğünde ben Abdullah Bey'i orada keşfettim Hı. kendi bağışlarından dolayı keşfettim Kale Duartan ve Abdullah evet. Bey olarak ve e, hem ona bir teşekkür olarak hem de işte Orada bu e, şahsın İstanbul'da öldüğünü öğrendim. Hmm. Bunu öğrenince e, iş biraz daha benim açımdan ciddiyete bindi ve e, eyvah İstanbul'da böyle bir adam varmış ve ben hiç bilmiyorum. Hmm. E, İstanbul'a geldiğimde e, daha garip bir şey öğrendim. Abdullah Bey sadece Doğa Tarihi Müzesi'ni kurmamış. Türk Kızılay'ını da kurmuş. Öyle mi? Evet. Ve adam çok önemli aslında. Yani neredeyse evet. bir Osman Hamdi kadar evet. önemli bir karakter var. Ama bakın bugün Osman Hamdi nerede? Yani bütün sokaklarda posterlerini görüyoruz sadece. Evet. Ama Abdullah Bey sorsanız herhalde kamuda hiçbir. Bu biraz toplumun ve bir bilimle ilişkisiyle belki de. ilgili. Evet, belki yani. biraz, biraz bilimle ilişkisiyle ilgili. Belki sonradan gelen sistemin onu nasıl evet. kullandığıyla ilgili. Ve bayağı. ...bütün çabalarına rağmen... ...aşırı derecede sümen altında kalmış birisi. Hı hı. Peki ne olmuş da böyle olmuş yani? Bu adamın bir tırnak içinde arazı mı var... ...ya da bir şey mi yapmış? Hı. Yok öyle bir şey de yok. Hatta e, garip bir şekilde... ...Abdullah Bey e, bir Osmanlı milliyetçisi oluyor. ve evet, e, Bu dua tarihçiler zaten biraz nasyonalist olurlar. Hı hı. Çünkü siz... ...çok fazla, çok fazla kuş ve böcek sınıflandırırsanız... ...bir süre sonra insan, i̇nsan sınıflandırmaya da, da başlarsınız. Yani onlar bir, bir şekilde e, meyillidirler. Ve o zaman tabii milliyetçilik çok modern bir kavramdı. Yani bugün bakıp işte vay e, evet. adam diyebiliriz. Ama o gün öyle bir şey değildi Hı. ve hatta... Osmanlı'ya çok e, biraz da absürt Fransızca mektuplar var yazdığı işte ama bunu Fransızca yazıyor ama diyor ki burada hiç Osmanlıca konuşulmuyor herkes Fransızca <gülüyor> konuşuyor ve çok fazla Ermeni ve Yahudi var. Yani böyle ama e, bunun yanında şirin tabii o dönem için sempatik ve naif bunlar ama hmm. şey değil öyle bir sistemle girdiği bir hmm. e, münakaşa da yok tam aksine çok. Yani herhalde yaşası o bir İttihat Derakki'ye doğru gidebilirdi <gülüyor> Abdullah Bey bir Jön Türk olmak isterdi. Öyle bir adam ama bir şekilde kalmamış. Yani ondan kalan bir şey yok. Bir iz yok. Doğa tarihten doğru kalmayabilir. Hı hı. Bu çok da önemli olmayabilir. Zaten bugünkü sistem içerisinde doğa evet. tarih tartışmak artık neredeyse. Ama Kızılay meselesi çok önemli bir mesele. 1994 yılında Eyüp Defterdar Camii kabristanındaki mezarının üzeri Tayyip Erdoğan'ın... Belediye başkanı olduğu dönemde, Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde otoyol çalışmaları nedeniyle tahliye edilmeden yıkılıyor. Ve bugün üzerinden otoyol ha, geçiyor. Taşınmıyor, bayağı taşınmadan yıkılıyor. Ee, çok şaşırtıcı olmuyor. Çok şaşırtıcı olmuyor. E tabii çok da gidip Fatih okuyanı olan bir adam olmadığı evet. için bunun da fark edilmesi 2002'yi buluyor. Oo. 2002'de fark ediyorlar ki Abdullah Bey kayıp. <gülüyor> Sonra ya Abdullah Bilmiyorum. Bey neredeydi ve Abdullah Bey ne oldu derken bakıyorlar ki otoyolun altında kalmış aslında yıllardır kamyonlar geçiyor evet. mezarında üzerinden. Ee, bunun üzerine Abdullah Bey'e bir sembolik mezar yapılıyor. Hı. Son derece çirkin. Yani e, Kızılay tarafından bir şey yapılmış hı hı. bir tane mermerin üzerine işte Doktor Abdullah Bey yazılmış koyulmuş. Hani o var hı hı. Ee, bir pul var 1974'te yapılmış bir pul. Hatfedilmiş kendisine hmm. ee, galiba Ankara Kızılay Meydanı'nda da küçük bir büstü var yine bunlar Kızılay'la ilgili evet. ama Kızılay'la ilgili olan tarihinde de dua tarih e, mücadelesiyle yani orada verdiği çalışma ile ilgili şey geçmiyor hmm. hakkında çok fazla bir monografik çalışma yok neredeyse hmm. hiç yok ee, böyle bir durum. Hı -hı. karşı karşıya kaldık evet, şimdi sürenin bayağı bir sonuna Hı -hı. geldik ben serginin tarihini hatırlatacağım ve sonra sözü sana bırakacağım Hı -hı. aslında biraz da senin bu hikayeyle Hı -hı. kurduğun bugünle Hı -hı. kurduğun bağıyla da bitirmiş olalım Hı -hı. Ee, sergi 13 Kasım'a kadar Stüdyo X İstanbul'da hatta serginin finali bir kitap lansmanı ile olacak Hı -hı. Ee, devam ediyor görülebilir sergi görmüş olanlar da umarız e, daha da dolmuşlardır sergiyle Hı -hı. ilgili ...günümüz bilgi ve iktidar rejimleriyle... ...bir bağ kuruyorsun sen tüm bu ile evet. ...diyorum ve sana bırakıyorum... ...programı... Ee, ...bir... E, ...MTA, Maden Teknik Araştırma... ...bünyesinde bir doğa tarihi ...girişimi oldu... E, ...ve... E, ...buna çok politik yaklaşmak istemiyorum ama... ...mesela AKP rejiminden sonra yaptıkları... ...ilkiş oradaki primat koleksiyonunu kaldırmak oluyor... bugün son müze neredeyse... ...işlevsiz ve fonksiyonsuz... Hı -hı. İstanbul'da ne oldu bir şey göremiyoruz İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bir çabası var ama buna müze diyemeyiz evet, bir koleksiy Her koleksiyon müze değildir. müze değildir Yani benim ben İstanbul Üniversitesi'nde okudum antropoloji Benim okulum gerçekten çok büyük koleksiyonlar barındıran bir Yani eminim o okulun arşivindeki el yazmaları ve resim koleksiyonu birçok müzenin hı hı. E, koleksiyonundan kalabalıktır Ama bu oranın bir müze olduğu anlamına gelmez Evet e, bunu kurumsallaştırma meselesi Türkiye'de bir soruna dönüştü O, o da biraz moderniteler arası bir sorundu yani hı hı. hem e, çünkü her zaman bir sonraki modernitede bir önceki moderniteyi Süreli. suçlama, reddetme ve hep e, haksız bulma e, motivasyonu ve refleksi atar e, Cumhuriyet modernistleri ve teorisyenleri e, Osmanlı, ...batıllaşmasını çok suçladılar. Hı hı. Bunu suçlarken o batılaşmanın içerisindeki bazı kazanımları da ister istemez görmezden geldiler ve... ...belki de onların sürekliliğinin önüne geçtiler. Hı hı. Bugün olsa nasıl bakarlardı bilmiyorum ama o gün için e, mimari de böyle kesintiye uğradı. Evet. E, bazı bilimsel anlayışlar da böyle kesintiye uğradı. E, bazı kültürel gelenekler de bundan dolayı kesintiye uğradı derken bugüne geldik. E, bugün o modernitenin içerisindeyiz çok... ...farklı bir yerden tartışılabilir. Çünkü bu lineer bir tarih kurgusu değil. Hı hı. Siz bugünü ...yaşadığınız, sandığınız noktada hemen dönüp bir gece sonra 50 yıl önce tartışmasına dönebilirsiniz. Evet. Bunun garantisi yok. Onu hep diyorum. Biz 13 yıldır onuş, onur yürüyüşü yaptık. 13. senemizde sanki hayatımızda ilk defa i̇lk onur defa yürüyüşü gibi. yapıyormuşuz gibi yani görmediğimiz bir devlet Boşa şiddeti bile gördük. Dönmedi yani, Peki o zaman biz 13 yıldır ne yapıyorduk? Evet. Yani insan şokuya oluyor tabii hı. böyle bir şey karşısında. Yani ...bir şeyi ama bu dünyada da böyle. Hı -hı. Yani bir tek bizde böyle değil. Ee, işte Amerika'da da... ...zenci hakları çözüldü dendi. 60 yıllık büyük bir mücadele... ...verildi. Son bir senedir... ...sokakta ortada, e, siyah avlıyorlar. Ee, demek ki bazı şeylerin üzerinden de... ...daima devam etmek ve gitmek gerekiyor. Aslında günümüz iktidar ve bilgi rejimleriyle... ...burada buluşuyor. Çünkü... E, ...bugün... Bir doğa tarih müzemiz olsaydı bu nasıl olmalıydı sorusuna bir ironik yanıt hı hı. E, benim sergim. Yoksa ben ne sanatçı olarak bir doğa tarih müzesi kurma misyonu hı hı. taşıyorum... ...ne de zaten böyle bir iddiam var. Benimki e, müzenin kendisinden ziyade bir metafor olarak müzeyi alıp bir müze ironisi yaratmak... ...ve oradaki tartışmanın toplamı zaten bugünün e, bazı bilimlerle, hı hı. bazı akımlarla ya da bazı anlayışlarla... E, i̇lişkisi üzerine gelişiyor Çok teşekkürler Tayfun hı hı. E, Geldiğin için çok sağ ol e, Zaten birçok yerde sergin haberi Ve röportaja da karşılaşıyoruz Umarız hı hı. merakları onları da araştırırlar Ve okurlar görüşmek üzere tekrar Umarız çok başka bir programda e, Sanat Hayat dinleyicileri gelecek hafta Görüşmek üzere iyi haftalar